Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 09 11 2009 Pazartesi günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğim. Sohbet mevzu bildiği gibi daha önce başladığımız risaleyi Garcia'ydı. O'nun kaldığımız yerinden devam edelim. Ya gavs Azam, kıyamet gününde indimde mahlukatın en sevgilisi sağır, dilsiz, kör, mütehayyir ve ağlayandır. Kabirde de bu böyledir. kertebesinden galsul Azam'a olan hitaplar bunlar. Ya Rabbi Gavsi Galsi diye Abdülkadir Geylani Hazretleri Rabbine sorular sormakta. da onların cevaplarını vermekte ve de kendinden de belirtmekte bazı hususları. <gülüyor> Bu <gülüyor> her ne kadar e, isim manasını Abdülkadir Geylani Hazretleri ise de ifade edilen aslında bu makam burada belirtilmekte. Yani makamlar sabittir, isimler değişkendir. Bir zaman gelir aynı makama bir başka isim sahip olur. Yahut o makamdan o zuhur e, Daha sonra bir başkası gelir orada o oh, oh, otur, mesela müdürlük Değil mi? bir müdür vardı o müdür oraya e, her zaman baki değildir müdürlük bakidir ama müdür o kişi kişi olarak baki değildir yani burada <gülüyor> Abdülkadir Geylihan Hazretleri muhatap olmuştur bu yazıda ama <gülüyor> onun dışında kim e, e, bu idraklere doğru kanat açmışsa yücelmişse bu hepimiz bunun muhatabı. Yani bunu nasıl Kur'an-ı Kerim peygamemize geldiği halde aynı zamanda her birerlerimize de gelmiştir. Kim okuyorsa kitap onadır. İşte bu tür yazıları da kim okuyorsa kitap onadır. E, hitap da onadır. Yani sadece Abdülkadir Geylani Hazretlerine geldi ona mahsustur diye bir kayda koymayalım. O zaman Hakkın ilmini de kayıtlamış oluruz. Biz kendi idrakimizi de kayıtlamış oluruz. Ve bunlara ulaşılmaz hükmüyle bakmış oluruz. Ulaşılmaz hükmüyle bakmış oluruz. Ulaşılmayacak bir şey yok. İnsanlar yeter ki çalışsınlar, gayret etsinler. İşte bu Risale'den veya bir başka hadisten veya bir ayet-i kerimeden ne kadarını alnıyor isek biz o ile bize hitap ediliyordur. Yani biz ne kadarını anlayabiliyorsak bu mevzulardan o kadarı bize hitap ediyor demektir. Bazılarımıza yüzde yirmi beş hitap eder, o kadarını anlarız ama bizimdir. Bize de hitap. Eğer onlar bizim olmamış olsa Sadece bu bunları başkasının hayat hikayesi diye okur geçeriz ama istifademiz olmaz. Belki biraz işte bilgi sahibi oluruz ama kendimize aktaramadığımız bizim olmazdı. O halde ya gavs-ı azam diye ilk olarak Abdülkadir Geylani Hazretlerine <gülüyor> hitap edilen bu sözler her birerlerimiz, bakın, ey kulum diye kendimize alabiliriz bunu. Ey dinleyenler gibi, ey okuyanlar, ey ilgilenenler gibi. Çünkü bunlar hepsi bizim babamızın malı. Yani, hani derler mi senin babanın, baba, babanın malı mı bu? Evet, bizim babamızın malı, aramızın malı bunlar. Hepsi helal bize. Hiçbir e, mirasçısı da yok. Yani mirasçısı yok derken, <gülüyor> bu onlardan bize gelecek olanlar elimizden Allah kimsenin hakkı değil. Herkes bu hakka sahip. Böyle düşünelim. Yani bize <gülüyor> aktarılmış olan bu ilimlerin biz gerçek sahibi olarak kendimizi düşünelim. Ve <gülüyor> sahibi olduğumuz şeyi de nefsimize kaptırmayalım. Ama ne yazık ki nefsimiz onlara sahip çıkıyor. Nefsimiz sahip çıksa da kullansa gene çıksın ama bir kenara atıyor. Biz kullanmayalım diye sahip çıkıyor ve atıyor. Kendisi kullanmak için değil sahiplerimiz. Kıyamet gününde indimde mahlukatın en sevgilisi sağır, dilsiz, kör, mütehayir ve ağlayandır kabirde de bu böyledir mahşerde kıyamet koptuğu zaman mahşerden evvel kıyamet koptuğu zaman tabi de yani benim yanımda mahlukatın en sevgilisi burada <gülüyor> mahlukattan kasıt bütün varlıklar olduğu gibi ama düşünen varlık olan insan kastedilmekte çünkü sağır, dilsiz, kör gibi bu hususiyette insana ait hususiyetler. Sağır. Peki neden sağır? Nefsi ve beşeri manada kulağını kullanmamış. Kapatmış oraya. Sağır. Yani benlik, nefs, nefse emmarenin sözlerine kulak asmamış, kapatmış. oraya Orayı sağır. Yani. Ve dilsiz hala yani gereksiz şeylere dilini kullanmamış vaktini boşa harcamamış İşte o ne oldu bu ne oldu oraya ne gitti buraya ne gitti işte şu şunu yaptı bunu yaptı gibi ne dünyaya ait ne ahirete ait faydası olmayan konuşmalar bunları yapmadı bu yönden dilsiz kör haktan başka bir şey görmedi gördüğü bütün manzarasında baktığı her şeyde hakkı gördü yani hakkın dışındakilere kör, mütehayir yani hayretler içerisinde her tecellide Cenab-ı Hakk'ın yeni bir özelliğini bulduğu zaman, yeni bir özelliğini gördüğü zaman hayret içerisinde kalmakta. hani Peygamber'imizin duası var, ya Rabbi hayretini arttır, hayret edebilmesi için kişinin <gülüyor> yani... Hayret fiili ve manası kişinin üstünde yürümesi için o kişinin o mevzuya biraz ruhlu olması lazım. Dahil olması yani nüfus etmesi girmesi lazım. Ve oradaki hakikati idrak ettiği zaman hayret hali kendisinde olması lazım. Bu hayret halini kişi geliştirmezse kendini geliştirememiş olur. Bu hayret halini geliştirmemiş ise fazla e, nüfus edemediği için idraki de yeterli olmamış olur. <gülüyor> Herhangi bir mevzu veya bir cümleyi bir defa anlamakla anladığımızı zannedersek biz hayret ehli değiliz. Her okuduğumuzda o cümlenin içerisinde bir başka derinlik, bir başka mana olduğundan yeni yeni okuduğumuz şeylerde de ayrıca nüfuz etmeye başladığımızda Allah Allah ben bunu görmemiştim ama bu ne kadar mühim meseleymiş bunu da yeni öğrendim halbuki ben okuyup duruyordum bunu gibilerde mesela bir çok <gülüyor> ayet-i kerimeleri her zaman okuruz okuruz okuruz ezberleriz ama ayet-i bize ne diyor veya dışarıya ne diyor ifadesinde bunu hiç düşünmeyiz işte bunu düşünüp anladığımızda eyvah, 20 senedir ben bunu okuyordum ama hiç böyle olduğunu bilmemişim gibi hayret işte etmesi. Kişinin kendine çok büyük şey kazandırması olacak yani. Ve ağlayandır. Şimdi bu ağlamada iki türlü biliyorsunuz. Gözyaşı da iki türlü. Biri çok sevinmekten biri çok üzülmekten. Kişi çok sevindiği zaman da ağlar. Değil mi? Çok üzüldüğü zaman da ağlar. Demek ki bu ağlamak kişinin bir, bir, bir şiilini dışarıya vuruğa özelliği. İşte burada ağlayandan kasıt ilahi hakikatleri idrak ederek iyi bir neticenin sonucunda oluşan ağlama yoksa pişmanlık ağlaması değil onunla zaten Rabb'in ilgisi yok yani bu mevzular içerisinde onun yeri yok kabirde de bu böyledir diyor yani kabre girdiğimiz zaman sağır dilsiz kör mütehayır ve ağlar bir şekilde kabre girmemiz gerekiyor hani şairin biri demiş ya da doğarken doğduğun zaman sen ağlıyordun çevrendekiler gülüyor idi öyle güzel bir ömür sür ki öldüğün zaman sen gülesin çevrendekiler ağlasın gibi işte burada ilahi manada ağlamak gülmek demek yani huzurlu olarak gülmek mesur olmak Deme. ağlamak o huzurdan gelmekte. Ve devam ediyor. ya yağsa, <gülüyor> yağ. Bütün ruhlar rakseder kalıplarında kıyamete kadar. Elestü bir <gülüyor> rabbikum sözünden ve sonra derler ki Rabbimizi gördük. Bakın normal bir cümle. Ama içerisinde ne kadar büyük özellikler hususiyetler var. Bütün ruhlar rak sederler kalıplarında kıyamete kadar kıyamete kadar <gülüyor> diye belirtilmesi bu bir süreyi belirtiyor. Dünya yaşam süresini belirtiyor. Aslında onlar <gülüyor> kabirde de raks ederler ama kalıplar olmadığı için bunu faaliyete getiremezler. Böyle cennet cehennem de süresince de yine onlar raks ederler. Şimdi bu <gülüyor> raks etmek ne demek? Efendim? ha Rakkase derler ya hani oynamak manasına yani neşelenmek bir bakıma neşeli hareketler göstermek bu da biraz doğuya ait bir hadise yani rakaseler falan hani saraylarda eskiden böyle <gülüyor> meslek edinen kimseler oynadılarmış şimdi bütün ruhlar raks kalıplarında kıyamete kadar niye kalıplarında raksediyorlar? daha da kendileri latif haldeyken e, raks edecek yani harekete geçirecek bir varlıklar olmadığı için bunu yapamıyorlardı ne zaman ki bir kalıva girdiler ve varlık kokusu tattılar hayat zevkini yaşam zevkini aldılar o ruhlar bedenlerle birleşince <gülüyor> işte Cenab-ı Hakk'ın kendilerine <gülüyor> vermiş olduğu bu hayat hakikatini hayat neşesini yaşamaya başlamaları onları raks etmeler. Huzur bulmaları, neşe bulmaları. Ancak burada şimdi <gülüyor> e, dünya e, şeriat mertebesi itibariyle iyiler kötüler diye ayrıldığı sürece Acaba iyiler de kötüler de hepsi de mi raks eder gibi, sadece iyiler mi raks gibi bir düşünce gelebilir. Bunların hepsi raks ederler. Neden? Kendi esmalarının istikameti üzere hayat buldukları için. Burada şimdi sevap günah oraya e, girmeyelim çünkü bu ayrı bir konu. Bütün ruhlar raks kabirle kabirli kalıplarında. Bakın kalıp olmazsa raks edemiyorlar. Yani oyun oynayamıyorlar. O latif oynasalar da gören kimse olmadığı için, görünen de olmadığı için farkına varmıyor. İşte hayata gelmesi, hayat var olması, yaşaması, hangi ismin ağırlıklı zuhuruyla ortaya çıkmış ise o kalıp, o bedendeki hayat. Cenab-ı Hakk'ın <gülüyor> hay esması. İşte ezelde kendilerine verilen bu hay hakikatinin faaliyete geçirmeleri onların raksları olmakta. Her bir varlığın raksı bir başka türlü. Yani hayat cereyanını, hayat akışını, hayat hareketlerini raks olarak. Raks da çok nasıl bir sistemli bir harekettir ya o oyun, sistemli bir oyundur ve musiki eşliğinde musiki namelerine uygun hareket yapılır. Büroks <gülüyor> diğer ifadeyle batılların söylediği gibi dans da diyelim yağık veya oyunlarda işte neyse müzikinin dışında hareketler yaparak oyun oynanırsa raks edilirse o zaman o karma karışık olur. İşte <gülüyor> düğünlerimizde de hani nasıl Anadolu ezgilerinde, musikilerinde bir başka oyun var Anadolu oyunlarında. Karadeniz oyunlarında bir başka raks var. Bizim Trakya oyunlarında bir başka rakslar var. İşte burada mühim olan musiki ile hareketlerin birbirleri uyumu olması. Zaten musiki bir başka türlü çalar da ayaklar önde arkaya gider bir başka şekilde giderse seyreden de zevk almaz ondan oynayanlar da zevk almaz işte bu mosuki ile fiilin bir bakın uygun olması mosuki ne burada duygular bir bakıma mani aleminden gelen duygular Raks hareketler ise efal alemindeki uyumu yani hareketlerin uyumu işte raks dediğimiz zaman biz hemen dünyalık bir oyun gibi aklımıza getiriyoruz halbuki bu alem zaten baştan aşağı raks etmekse bütün bu alem her varlık kendi e, zuhuru itibariyle mesela <gülüyor> bir rüzgar ettiği zaman ağaçların dallarının sallanması onun raks etmesi işte, hareket etmesi bu dışarıdan olan bir şeyle tesirle ama o ağacın yapraklarını, dallarını çıkarması içinden gelen raksı unutmak. Hareket var, bir, bir değişiklik oluyor. Nihayet meyveye dönüşüyor, işte raksın kemali bu meyve olmuş oluyor. Kalıplarında ancak bu raks mümkün oluyor. Yoksa ruh aleminde ruhlar latif iken nereye oynayacaklar, nasıl oynayacaklar? Çünkü sadece mana orada onlar eleştü bir rabbiküm sözünden ve sonra derler ki Rabb'ımızı gördük. İşte onların raksları <gülüyor> bir bakıma mana aleminde bak burada kalıplarında dediği evali alemini bildiriyor. Eleştü bir rabbiküm dediği esma alemini bildiriyor. Bak iki mertebe var bu kelimenin içerisinde. <gülüyor> eleştü bir rabbiküm sözleri de mana alemindeki e, raksları onlar. Çünkü ilmi manadaki raksları. Çünkü orada her birerleri e, lakish bir varlığa durundular, kesif değil yani bedenleşmeden evvel ilmi latif varlıklar halindeydiler. Zaten o soruda o mertebeden soruldu. Ele silbirabüküm yani bensin Rabbiniz değil miyim? İşte. <gülüyor> Adem aleyhisselam da bize ey işte evlatlarım, bensin babanız değil miyim? diye ahirette ki böyle bir soru sorması. Biz evet ya Adem babamızsın, dedemizsin dediğimiz zaman bir neşe bizde olmakta. Neden? Neden? Çünkü peygamber oğlu olduğumuzu ifade ediyoruz. İşte bu peygamberlik de bizi raksettiriyor. Yani sevinç veriyor. İşte Ruhlar aleminde Cenab-ı Hak Elesi dediği zaman, onlar evet bela dediler, e, sen bizim Kavlu bela, Evet sen bizim Rabbimizsin dediler, bu sevinçle dediler işte bak. Biz bunları hep okuyup gidiyoruz ama ruhlar o anda o kadar büyük bir sevinç içindeydiler ki, Rab'lar onlara değer vermiş oldu. Değer vermiş oldu ve kendileri de birer varlık olarak ilmi de olsa latif de olsa biraz varlık olarak çıktı var. Şimdi burada açıklanması, daha açıklanacak daha çok şeyler var ama bu kadarla bırakalım. <gülüyor> Yolumuza devam edelim. Hangisiniz? Demekleden sonra da müstahiyat Atlamış oraya diyelim. Tam onu bundan sonra oraya geçiyoruz. Evet. El esirabüküm sözünden ve sonra derler ki Rabbımızı gördük ve bütün kendileri yani o el esirabüküm denilen varlıklar, latif varlıklar zaten rububiyet kaynaklı olduğundan böylece Rabbımızı gördük küme ortaya çıkmakta bizim için de hani insanlar için de ne deniyor kim ki e, nefsine arif olursa Rabbine arif olmuş olur çünkü nefsimiz rububiyet nefsinden meydana gelmiş olmakta evet bir <gülüyor> satır yukarıya çıkalım onu ya gafs azam beni gören sualden müstabni olur her halinde görmeyen ise faydalanmaz sualden. O işini haliyle terdelemiştir. Beni gören sualden müstagni olur. Yani sual sormaktan gani olur. Yani ihtiyacı kalmaz. Yani beni görenin sual sormaya ihtiyacı kalmaz. Her halinde. Şimdi <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ı görmek demek bütün bu alemlerdeki e, fiilleri, isimleri, sıfatları idrak etmek manasında. <gülüyor> yani bütün varlıkta Allah varlığından başka bir şey olmadığını düşünerek bulan, bilen ve e, yaşamaya çalışan kimse artık e, daha fazla soru, sormaktan, soru sormaya ihtiyacı kalmaz. Neden? Çünkü dünyanın, alemin sistemini öğrenmiş olmakta. Fe'yne vatüvellü fesemme veçhullah hükmüyle. Yani nereye bakarsanız aklımın veçhi oradadır. Bu büyük bir problemin çözülmesidir. Yani hayata bakışta büyük bir ufuk açmaktadır kişiye. Eğer bu tür tevhidi manada olan bilgileri alamazsa kişi ömür boyu fiili ve fiziki ilimleri okusa soruları sona ermez gerçi soru hiçbir zaman bitmez e ancak teferruatla uğraşmaz ara hatlarıyla varlığın hakikatin idrak ettiğinden mutmaindir hayat yaşar şüpheler içerisinde hayal ve vehimler içerisinde bir hayat yaşamaz işte sualde ne olur her halinde yani yaşantısında huzur bulur. Kimseyle çekişmez. Sen niye böyle ettin? Şöyle ettin böyle ettin. Ya bana nasıl yaparsın bunu gibilerden. Böyle e, teferruat şeylerle uğraşmaz. Görmeyen ise faydalanmaz sualden. Yani hakkın varlığını bu alemde ve kendi bünyesinde görmeyen sualden faydalanmaz. yani sorduğu suallerden de cevap alsa böyle faydalanmaz. Neden? Çünkü aldığı cevaplar sadece kesret yönüyle olduğundan, kesret de kesreti doğurduğundan, yani kesreti getirdiğinden onların suali sona ermez. Ta ki <gülüyor> sorduğu e, sual bir irfan ehline rastlarsa, ondan sonra kendisine bazı hakikatler açılır da idrak ettirilirse ondan sonra artık o da aynen birinci bölümdeki hale gelir. O oh, işini haliyle perdelemiştir. Veya işinden haliyle perdelenmiştir. Orada bütünü düşüküyorlar. Yani bir kimse <gülüyor> malaya yani gereksiz şeyleri konuşursa gündelik işlerle meşgul olursa bu gündelik konuşmaları kendisine perde olur yani hakkı bulmasına perde olur neden hep kesret aleminde kalmış olur çokluk aleminde ve de bu alemin dedikodusuyla uğraşmış olur yoksa kul hükmüyle değil külü hükmüyle perdelenmiş olur ya gavs Azam, bütün ruhlar raks ederler kalıplarında kıyamete kadar. Eles-i Rabbiküm sözünden ve sonra derler ki Rabbimizi gördük. Ve daha dedi ki, Ya gavs Azam, kim ki ilimden sonra ruyet isterse o mahçuftur, terdelidir. Kim ki rüyeti ilmin gayrı zannederse, o Rabbu görmekten güvenilmeyecek zanna aldanıp kendini beğenmiş olur. Burada da bakın çok büyük bir bilgiler var. Ve daha dedi ki, yani Rabbu sözlerine devam ederek dedi ki, kim ki ilimden sonra ruyet isterse. Mahcuptur, ferdelidir, hicaplanmıştır yani. İlimden sonra ruyet isterse. Bakın, çok büyük bir gerçeği ufuk. Gerçeği açmakta ve büyük bir ufuk açmakta ayrıca. İlimden sonra ruyet Yani bir kimse belirli bir tevhid ilmini aldıktan sonra tekrardan ben Rabbumu göreyim diye bir talepte bulunursa isterse o perdelenmiştir. Kendi kendini perdelenmiştir. Neden? İlim ilim zaten e, rüyettir. Hani ne demişler? Vuslat marifettir. Bakın vasıl olmak irfaniyetli olur ancak bilgiyle olur bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar e, ruhiyet dilerse kişi, yani ben Rabb'imi göreyim diye, ha, o zaman o daha o ilmi hakkıyla almamış olduğu anlaşılır. Neden? Çünkü <gülüyor> Rabb herhangi bir zuhur mahalli yani mahluk türünde bir e, süleyetli bir varlık değil ki onu görme imkanı olsun. Bakın <gülüyor> bu, bu manada Peygamber Efendimiz'in resminin yapılmaması kaidesi buraya bağlı. Neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in resmi yasak? Put olur değil mi? Yani karşımıza alırız da ona tapınırız yani değil. Peygamber Efendimiz'in resminin yapılması aslında yasak değil. Yapılması mümkün değil. Ama bu iş bilinmediği için yasak. Kolay anlaşılsın diye yasak deniyor. Bugüne kadar hiçbir kimse, bakın <gülüyor> Hz. Peygamberi resmedecek güce sahip olmadı. Sadece i Kiram vardı. Ee, şeyleri, tanıtımı <gülüyor> yapıldı. Siyer kitaplarında. İşte boyu şöyleydi, yani şöyleydi, yüzü sakalları böyleydi diye. Ama bunları resme getirmedi kimse. Yasaklığından değil, imkansızlığından. Eğer bütün alemi bir tabloda resmetmek mümkün olsa, işte o Hazreti Peygamber'in resmidir. Evet. Hakikat-ı Muhammedi olarak çünkü bütün alemin hali o. Yani kendisi. Genel manada, nereye bakarsanız hani Hakkon veci oradadır. İşte veci veşi Muhammedi'dir aynı zamanda. Hakikat-ı Muhammedi insanı kamil olması hükmüyle. İşte, kim ki tevhid ilminden sonra böyle bir hakkı göreyim diye e, düşünmesi o, perdeli kimsedir bu işi daha anlamamıştır yani ikilik üzeredir kendisi ayrı bir varlık olarak var hakta ayrı bir varlık var. ha, hakkı görecektir başka şekilde nasıl ki kişi kendini görme imkanı yok bakın kendi kendini görme imkanı yok aynaya bakarsak var ama o vasıtalı o görme değil vasıtasız olarak kişinin kendini görmesi mümkün mü? değil karşı tarafı görüyoruz karşı taraf karşılıklı görülüyor ama kişi kendini görmüyor nasıl demiş şairler yegane vasıtayı ruhiyet iken göremez kendini dide bile demişler yani yegane görme vasıtası göz iken yani bütün alamı görüyorken o bile kendini göremez. O halde biz de kendimizi göremez. Ama bir varlığımız var. Nereden biliyoruz kendimizi bakın? İlmi şuur ve idrakli olarak kendimizi biliyoruz. Eğer fotoğraflarımız olmasa, aynamız olmasa, Kimse kendinin, kendi yüzünün nasıl bir şekilde olduğunu bilmez. Bilebilir mi? Mümkün değil. Karşı taraftaki bilir, tarif eder ama tarifle de <gülüyor> olmaz. <gülüyor> i̇şte kendi kendimizi tespit edemiyor isek bakın ancak idrak ve şuur yönüyle yaşadığımız için kendi varlığımızı biliyor isek acılarla, tatlılarla biliyor işte İşte Cenab-ı Hakk'ın ruhiyet de aynen bu şekilde. Bak. Onu görmemiz belirli bir suret şekil içerisinde mümkün değil. Ancak nereye bakarsanız sakkım ve da hükmüyle e, mahal olarak görmek mümkün. Nasıl bir bakışta izlerin tamamını görmek mümkün mü? Değil. Gözümüzün yatasının dışında. Ama Cadde cadde, mevki mevki, bölüm bölüm görebiliyoruz. İşte bilincimizde bütün yerin İzmir olduğu görebildiğimizde sadece e, mahalli, e, gördüğümüz mahal ile e, İzmir'i sınırlarsak İzmir bu kadardır diye o zaman hiç İzmir'de zaten bilmemiş olursunuz. <gülüyor> Kim ki ilimden sonra rüyet isterse o mahçıptır, perdelidir. Kim ki rüyeti ilmi gayrı zannederse o Rabbi görmekten güvenilemeyecek zanna aldanıp kendini beğenmiş olur. Kim ki rüyeti ilmin gayrı zannederse yani <gülüyor> cenab Hakk'ı rüyet etmeyi, müşahede etmeyi ilmin dışında şekli bir varlık olarak görmeyi düşünürse e, bu büyük bir zan içerisindedir deniyor ve böylece de o kendini beğenmiş olur hani ben Rabb'ımı gördüm Allah'ı gördüm bana şu şekilde işte gözüktü falan gibi bunların hepsi hayali şeyler olmakta. yani ve dedi ki bana Yaz ağzı ağzam benim in, indimde fakir hiçbir şey olmayan değildir belki fakirler onlardır ki emirleri her şeyde geçer bir şeye kün derlerse o şey olur benim indimde indi gibi yanında manasının benim yanımda. Fakir hiçbir şey olmayan değildir. Hani fakir dediğimiz zaman biz yoksul kimse olarak anlarız. Ama <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın indindeki fakir, yoksul o manasında değil. Belki fakirler onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Bir hadis şerif vardır. Men etâ Allahu eta ahu şeyin kim ki Allah'a itaat ederse Allah da her şeyi ona itaat ettirir diyor. Ne kadar kesin diyor ki. Kim ki Allah'a itaat ederse Allah da ona her şeyi itaat ettirir. İşte fakir onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Bir şeye kün derlerse o şey olur. Yani fakirden kasıt kendi nefsinin fakirliğini anlamış. Kendine ait hiçbir varlığı olmadığını anlamış. Bütün varlıkta ve kendinde de hakkın varlığından başka bir şey olmadığını mutlak manada idrak ettiğinde o işte fakrın da kendisi. Ve Peygamber Efendimiz ben bu fakrımla bütün nebi ve peygamberlerin üzerine iftihar etmekteyim diye. yani bütün peygamberlerin üstünde bir fakrım var diye <gülüyor> her bir peygamberin kendine ait bir mertebesi olduğundan o mertebede de sadece o hüküm geçerli olduğundan üst mertebelerde fakir değildir o kişi kendi mertebesindedir fakirliği ama peygamberimiz bütün mertebeleri ihata e, ettiğinden kendi bünyesinde bulundurduğundan bütün mertebelerin fakrıdır. Mesela İsa Aleyhisselam e, teşbihin fakrıdır. Teşbihte fani olmuştur bak. Teşbihi manada yokluktadır. Ama yani fena fillahın fakrıdır. Peygamber Efendimiz ise bakabilahın fakrıdır. Ne demek? İsa Aleyhisselam o fakirlik içinde sükut etmiş. Özeriyle bakın hareketi yok. Tükenmiş yani tamamen. Fena filah. fani olmuş, tükenmiş tam fakr olmuş. Ama Peygamber Efendimiz Bakabillah olarak fakr olmuş. Yani o fakrıyla birlikte geriye dönmüş. Miraçtan dönmüş, şicret etmiş. Fakrıyla birlikte. Yani Allah'ın varlığıyla birlikte var olarak görevini yapmaya başlamış. İşte onun fakrı tabii ki fenafirler fakrından çok daha ötede. İşte belki fakirler onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz nasıl? Bütün alemde onun hükmü geçmekte. Aslında zahiren fiziki manada bu böyle görülmemekle birlikte hakikat-ı Muham Muhammedi olarak bütün alemde nur-u Muhammedi, ruh-u Muhammedi hakikat-ı Muhammedi'nin hükmü, kün, ol geçmekte. Bir şeye kün derlerse o şey olur. İşte bütün alemde olan her şey hakikat-ı Muhammedi'nin ki Allah lisanından kün ol demesiyle ve hakikat-ı Muhammediyede de Hakk'tan başka bir varlık olmadığına göre onun kün ol demesi akün kün ol demesi var aslında. Ve dedi ki bana ya gaf lazım. Cennettekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de nimet. Ateştekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de furkat bilmezlik. Cennettekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de nimet. Şimdi Cennet ehli cennete girdiklerinde Burada aslında zat cennetinde olanlara bu ifade belirtilmekte Cennettekilere zuhurundan sonra Şimdi dünyada insanlar nasıl yaşamışlarsa o şekilde ölürler Nasıl ölmüşlerse o şekilde dirilirler, kalkarlar, vahşerler ve ee, kıyamette de bu böyle kıyametten sonra cennette veya cehennemde de bu böyle yani dünyadayken kişinin idrak ve şuuru hangi düzey üzere ise ne anlamışsa yani hayattan ne anlamışsa nasıl kesinleşmişse bilgisi anlayışı dondurulmuşsa daha doğrusu aynen o idrekle ahirete gideceğiz ancak bir fark olacak, orası daha geniş manada, bir uf, ufuk daha geniş. Yani bu e, kısıtlı hayatın dışında daha geniş bir hayat olacak. Şimdi cennettekilere zuhurundan sonra ne vahşet vardır ne de nimet. Şimdi vahşet bilindiği gibi işte <gülüyor> kötülükler yapma, vurma, kırma gibi nimette güzellikler, güzel haller. İşte yukarıda e, tevhid cennetinde olanlar için artık yani cennetin fazla bir hükmü olmayacak bakın vahşet zaten e, gitmiş olmakta e, nimetlerin de e, değer yargısı değişmiş olacak çünkü orada nimetin en büyüğü Cenab-ı Hakk'ın irfaniyetini idrak etmek olduğundan yeme e, nimetleri pek bir değer ifade etmeyecek. Sadece bir belki oranın e, ihtiyacı için gıda için bunları yenmiş olacak. Yani ne vahşet vardır ne de nimet yani zorlukla kolaylık artık aynı şey hükmüne girmiş olacak. Neden? Allah'ın zatını idrak ettiğinden bu zorlukla kolaylıkta fiil mertebesinde kaldığından yani alt kısımlarda kaldığından onun için bunun aralarında farkı kalmayacak. Yani iki zıt şeyin farkı kalmayacak. Ateştekilere zorundan sonra da ne vahşet vardır ne de furkat. Yani ne vahşet vardır ne de bilmezlik vardır. Şimdi cehenneme gidenler tabi orada değişik bir hal yaşanacağından kendilerine de bunun daha belirtilmiş bunlar belirtilmiş olduğundan orada bir anlayışa gelecekler ya yanlış yaptık diyecekler Cenab-ı Hakk'ın cehennemdeki kullarına zuhur yahut yaşantısı süreler içerisinde değişiklik az edecek Hani şimdi bizim şartlanmış halimizde işte onlar yanacaklar orada. ateşe işte girecekler, az azap çekecekler gibi. Bugünün ölçüleriyle ateş parmağımıza dokunduğumuz zaman yakıyor. Yaktığı zaman da bir ızdıra bir acı veriyor. Bu kıyasla cehennem olacağını, cehennemdeki olacakları düşünüyoruz yani öyle yorum oluyoruz. Ayet-i zaten o ifadede azabın elim diye orada elim azaplar, can yakıcı azaplar vardır diyor. Ee, şeriat mertebesi itibariyle bunlar tas zaman böyle. Yani zahir anlamda. Ee, Kur'an-ı Kerim bize nasıl bilgiler vermişse şer'i imanada bunların hepsi dost doğru, hepsi yerli yerince geçerli ve orada yaşayanlar bunlar aynen böyle hissedecekler ama yaşam sadece şeriat mertebesine bağlı ve mutlak olmadığına göre esma aleminin yaşantısı bir başka sıfat aleminin zat aleminin yaşantıları bir başka olduğundan o zaman bu cehennem yaşantısının da o mertebelere göre izahları olacaktır ki işin aslı da odur zaten. Şimdi <gülüyor> irfan ehli olan Arifler şöyle diyorlar. İnsanlar cehenneme girince belirli bir süre orada yandıktan sonra artık kendilerinin hakkında bu alışkanlık haline gelecektir. Onu ızdırap olarak değil de bir yaşam süreci, bir yaşam hali gibi algılayacaklar deniyor. Ve orada az kelimesi yani azap, azabun eliyim denilen kelime azap kelimesi Allah alem tatma manasına olduğundan belki onlar o ateş azabından zevk alacaklar. Bak çünkü tadış tadış diyor. Ama bu ee, dünyadaki şartlanmalarımız aşıldıktan sonra uzun seneler orada o şekilde ateş içinde kalındıktan sonra ait i kerimede de ayrıca <gülüyor> onlara yeni ciltler verilir ve yeniden ateşe atılır gibi yani anlaşılıyor ki yeni yeni kuvvetler verilecek o azaba o yanmaya ateşin şiddetine dayanabilmesi için Tabi gidip şey görmediğimiz için, için kesin manada bu böyle olacaktır diye tabii söylememiz mümkün değil. Ancak bunlar birer yön olarak büyüklerimizin de açtıkları, müşahede ettikleri şeylerden, bilgilerden olmak üzere. Ve mantıken de düşündüğümüzde Cenab-ı Hak orada o insanları uzun seneler beşeri manada anladığımız şekilde yakacak olsa, Azap verecek olsa e ne geçecek eline? Mesela gibi madem ki rahmet ve rahmetenil alemin ve e, rahmeti gadabını da geçmiş olduğundan işte belirli bir süre o beşeriye dallayışı itibariyle oradaki e, azap çekildikten sonra e, onlar alışkanlık peydah edecekler. Zaten Müslüman olanlar süresi dolduktan sonra çıkacaklar. Ebedi ehli küfür olan perdeli olanlar da ebedi orada kalacaklar. Ancak bu ebedi kalışta sonsuz bir ebedi değil. Dünya sürelerine göre oldukça uzun bir süre. Çünkü öyle diyor cabbar ayağını cehennem üstüne bastığı zaman cehennem yeter yeter diyecek yani pes edecek ve ondan sonra cir cir ötü cırcır ötü çıkacak, kereviz otu bitecek Ce, cehennemde diye de hadis var yani bu da bundan da ki cehennemin de sonu bir değişiklik haline e, girecek işte e, bunu da ateştekilere de zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de bilmezlik yani acı ızdırap vahşet şekilde dar, e, gadap gibi Zahiren biliniyor ise de <gülüyor> ama oradaki halin e, genel manada şu anda mutlak manada anlamamız çok kolay bir hadise değil. Onun için de ihtimal olarak ve iyi niyetimizle Rabbimizle dafisımızdan da bulunarak e, Rabbimiz azapçı, azap edici, yakıcı cehennem görevlisi olmadığından onlara da bir kolaylık verilecektir. Şimdi. Yani deniyor ya cennet nimetleri cehennemliklere haram cehennem yiyecekleri de cennettekilere haram demek ki bunlar <gülüyor> o ehline göre hazırlanmış başka tür gıdalar cehennemdeki gıdalar cennettekiler de onlara göre hazırlanmış başka tür gıdalar yani ikisinin de sistemleri birbirine uygun olmadığı için haram mesela benzinli arabaya bakın mazot koymak yasak diyorlar haram yani bu ifadeyle benzinliğe mazotu koydunuz zaman ona haram o işte bakın yani yasak aslında. neden çünkü onun bütün sistemini bozar çalıştırmaz ona en büyük zarar vermiş olur ama e, dizel bir arabaya şey koyduğunuz zaman mazotu koyduğunuz zaman ona da benzin haram çünkü o da onu çalıştırmaz. bunun gibi İnsan-ı Kamil'de Abdülkerim, bu ustan bahsederken cehennemde Cenab-ı Hakk'ın öyle kulları vardır ki cehennem ehline rahmetini o kulların gönüllerinden yapar diyor. O kulların gönüllerine tecelli eder, cehennem ehline öyle rahmeti olur. Peki bunlar kim? Bunlar tefekkür ehli, fikir ehli. İdrakleriyle hakkın varlığını idrak etmişler. Ee, birliği tevhidi ancak fiillerini yerine getirmedikleri için yükselememişler enerjileri olmamış. Yani namazını kılmamış, Orjin tutmamış iddraerken idrak etmiş ama fiil olmadığı için gidememiş o düşündüğü yere ulaşamamış gibi hani o şey ağızlarında vardı karaterlerde ateşler fışkırıyor yani ne diyorlar onlara lav ağızlarında hayvanlar yaşıyormuş öyle diyor ne diyorlardı onlara yok bir ismi var onların da şimdi aklıma gelmedi canlı varlık o karaterden hayat buluyor ateş Ateş ona hayat veriyor yanıyor ha, Kaynağı sistemi ona göre Falk edilmiş İşte bir zaman gelecek cehennem ehli de Ateş onlara gıda Olmuş olacak Bazen isimleri unutuyoruz Neydi onun ismi Her neyse böyle bir varlık var daha bilmediğimiz nice varlıklar var. Organizmada hayvanın ismi var. Kendine göre bir hayvan var orada yaşıyor. Kreter ağzlarında yaşıyor. Ateş içinde yaşıyor. Yani işte orası daha bir başka alem olduğundan bu kadar haberlerle ancak bunları anlamaya çalışıyor. Ateştekilere zuhurun, zuhurundan sonra ne vahşet vardır ne de bilmezlik. Yani onlar da bir şey idrak edecekler ve oradaki yaşanan hayat artık vahşet hükmünden. Yani aza, eza edip ızdırap gibi o hükümlerden çıkmış olacak diyor. Evet vaktimizde vaktimiz de durmuş oldu zaten. Burada bırakalım dersin. Cenab-ı Hakçı'nın bize idrakler, akıl fikir Ay. nasip etsin inşallah.